Lafi kitab al-iman bi qawlihi babun min ad-din al-firar min al-fitan diyor ki fitnelerden daima kaçmak veyahut da kaçınmak bu fitne hangi fitne olursa olsun kan dökmekle olabilir kadınlardan olabilir paradan olabilir şundan ne olursa olsun onun için Hz. Muhammed devamlı dua diyor ki Allahumma inni a'udhu bika min al-fitani ma zahara minha ve ma batana Allahu celle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 وننصر رقنا إمام بخالي رواية التبير حديث أستاذ تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فإذا ثبت أن النساء فتنة للرجال وأن اتقاء الفتنة واجب ثبت أن مخالطة الرجال لنساء محرم وبرضا أستاذ يركي فإذا ثبت أن النساء فتنة للرجال E, hadislerden anlaşıldığı gibi. Demek istiyor ki burada hadislerden anlaşılan diyor kadınlar için, erkekler için kadınlar en büyük fitnedir. Dolayısıyla Müslüman erkekler için veyahut Müslüman erkeklere düşen görev nedir? Bu tür fitneye engel olmak veyahut da bu fitneye, bu tür fitneye sebep olacak kapıları ve vesilelere engel olmaktır. Bu kapılar veyahut bu vesileler nedir? Daha önceden dersimizdeyiz delinčit, nedir? Alimler, usul, usulcular bir ittifak, demişler ki Beb seddeddari a Ey, harama götürecek her şeyi, her kapıyı kapatmak vaciptir. Helal bile olsa. Eğer o mesele veyahut da o vesile kişiyi harama götürecekse, o şey helal bile olsa o an için o kapıyı kapatmak veyahut da o vesileje engel olmak vaciptir. Wa hadith diyor. Bina diyor hadisten anlaşıldığı anlaşıldığı kadar diyor. En fitnetin nisa adarru fitan fitn ala rical. Kadınların fitnesi erkeklere nazaran en büyük ve en tehlikeli fitnedir. Ve al qaide diyor şeriatta olan kaide şu yani us usulcular arasında tahrim kul ma fihi darar. Her zarar verici şey İslam'da nedir? İslam'da haramdır. Artık bu zarar ister maddi olsun, ister manevi olsun, ister hissi olsun, ister manevi olsun. Bu tür şey örneğin sigara zarar veriyorsa halbuki ottur. Bu sigara zarar veriyorsa bu sigaraya ne olmak ne yapmak lazım? Bu sigaraya yaklaşmak lazım. Yaklaşmamak lazım. Mesela alkollü içki. Alkollü içkide fayda faydası olduğu gibi zararları vardır. Ama zararları faydasından daha çok olduğu için Allah Celle Celalü ne yaptı? Onu haram kıldı. Dolayısıyla cana, mala zarar verecek her şey İslam şeriatında bu şeylere varacak veyahut da yetişecek olan vesileleri kapatmak Müslümanlar üzerinde vaciptir. Ve bu zararlardan da en, en tehlikesi nikaha birbirlerine düşen kadın ve erkeklerin bir arada oturması ve özellikle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 O Mısırlı arkadaşın Södi Arabistan'a gelip ABC veta kardeşi kendi evinde oturduğuuğu içinun hanımı onlarla beraber oturuyor ve adam iki sene boyu ainin veda kardeşinin hanımıyla cinsi münasebet yapıyor Allah korusun. Ha demek ki <gülüyor> işte bu şehvi arzular var ya ne AB kadı karısı ne de kardeş karısı Allah korusun,